Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü. Allah hepinizden razı olsun. Sevdiği, razı olduğu kulun öyle yaşayıp huzuruna öyle varmayı nasip eylesin. İki can saadetine erdirsin. Bugün Kura ile açılan e, hadis-i kitabı sayfası Ramuz'un 440. sayfası ve e, 4 tane ilimle ilgili hadis-i şerif var. Efendim, Ağırlıklı konumuz, sohbetimizdeki ağırlıklı konu, ilim konusu olacak demek ki. Birinci hadisi şerifi okuyorum. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş. İbn-i kitabında rahmetullahi aleyh. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar ki Men kâne fî talebil ilm, kânetil cennetü fî talebi. وَمَنْ كَانَنْ ف۪ي طَلَبِ الْمَاسِيَ كَانَةٍ نَارُ Kim ilim talebi peşinde olursa, ilim öğrenme yolunda, onu elde etmek için çalışma uğrunda niyetini, gayretini sarf ediyor olursa, كَانَةٍ جَنَّةُ ف۪ي طَلَبِهِ onu ister, cennet de onun peşine düşer, cennet de onu talep eder, onun isteğinde olur. Yani cennet, bu kul cennete gelsin, girsin diye efendim, ister okulu. kulu. وَمَنْ كَانَ فِي تَلَبِ Kimde isyan, günah peşinde olursa onu yapma, onu elde etmeye gayretini, himmetini efendim, düşüncesini oraya sarf ederse كَانَتِ النَّارُ Onun da cehennem peşine düşer, cehennem onu ister. Ya Rabbi bu herifi cehenneme koy diye Ce cehennem onun taliplesi, taliplesi, isteklesi olur. Demek ki e, Müslüman olarak e, Allah'ın rızasına erenlerin gittiği yer olan cenneti, Efendim rızası yurdu'nun nimetler, ebedi saadetin olduğu yer olan cenneti düşündüğümüze göre cehennemi değil de Cenneti istediğimize göre, cehenneme düşmekten Allah'a sığındığımıza göre cenneti biz istiyoruz. Bir de cennet bizi isterse, bu iki taraflı istek daha da boş bir şey olur. Cennet talep edecek bizi, Ya Rabbi şu kulunu cennete sok diyecek. Ne kadar güzel bir şey. O halde ilim peşinde olmalıyız. İlim çok önemli. Dünyayı isteyen de ilim öğrenmek zorunda. Yani dünyayı isteyen ne de demek? Dünyada meslek sahibi olsun, kazanç sahibi olsun, yükselsin, itibarlı bir insan olsun, efendim ilerlesin, gelişsin, rakiplerini geçsin. Dünya bir amaçlar bunlar. Bu dünya hayatıyla ilgili istekler. Yani bunu isteyen de ilme sarılmalı. İlim, ilimle çalışan, bilimsel yöntemleri kullanan, ilmi takip eden mesleğinde, Mesleğinin gelişmelerini dünyanın neresinde olursa olsun meslektaşlarının yaptıklarını dergilerden, kitaplardan, toplantılardan, efendim, ilmi toplantılardan takip eden ilerler. Bir arkadaşımız söylüyordu, uluslararası sergileri gezmeye giden bir arkadaş çok istifade ediyoruz hocam diyor diye. Yani bir sergiye gittiğimiz zaman orada yeni gelişmeleri görüyoruz, kendi mesleğimizde bizim için çok faydalı oluyor diyordu. Dünyayı isteyen de ilme böyle sarılmak zorunda ve ilmi usullerle çalışmak ve ilme eğilmek zorunda. Kendi dalında, kendi mesleğinde. Tabi efendim meslekler çeşitli ama hepsinin müşterek bir efendim öğrenmesi gereken konu var. O da din ve iman akide konusu. Demin bir arkadaş bana sordu. Boş zamanı varmış bir kardeşimizin. Nedir mesleği? diye sordum ben. Yani biraz ilmi kitaplar okumak istiyormuş. Tamam. Hangi meslekten olursa olsun, efendim mutlaka okumalı. Bu geçtiğimiz hafta İstanbul'un Fethi münasebetiyle e, Fatih Sultan Muhammed Han'ı cennet mekanı anlatırken özelliklerini, Fatih'in hususiyetlerini, efendim meziyetlerini, diğer insanlardan farklarını en çarpıcı olan yönlerinden birisi çok kitap okuması ve bir de çok dil bilmesi. Muhtelif dilleri biliyor. Yani fethettiği ülkelerde yaşayan insanların dillerini bilen bir kimse. Arapça, Farsça, efendim, Rumca, Latince, Yunanca efendim dilleri biliyor. Daha fazla diller bildiğini de söyleyenler var. Kütüphanesinden pek çok yabancı dilde kitap e, intikal etmiş bize. Demek ki okuyordu hocalarından bir kısmının yabancı hocalar olduğunu biliyoruz. Yani dünyayı çok iyi takip etmiş. Coğrafyaya dair eserleri var. Dünyanın neresinde ne var? Öğrenmiş, tarihi iyi takip etmiş. Eski efendim devletleri yönetenlerin hangi hataları yaptığını, hangilerinin ne sebeplerle başarı kazandığını incelemiş, okumuş. Onun için müstesna bir padişah. Başkalarına benzemeyen bir padişah ve başkalarının yapamadığı kadar büyük işleri başarmış, başkalarının nail olamadığı kadar büyük şöhrete ermiş. Yabancılardan bir kısmının da söylediğine göre Cihan'ın gelmiş geçmiş en büyük efendim, Cihangir efendim, en büyük Cihangir devlet adamı efendim hükümdarı ki İskenderler bile geride kalmıştır diyenler var. Yani yetişme tarzı çok büyük alim hocalardan küçük yaşından itibaren e, çocukluk ömrünü zayi etmemiş, oyunda, futbolla, efendim, gezile vesaireyle e, küçük yaşında e, bir padişah olmuş. Ondan sonra bir ara vermiş. Ondan sonra 19 yaşında kesin olarak efendim babası vefat ettiği için eee padişahlık tahtına oturmuş. Efendim 3 e, sene, 4 e, sene, 22 yaşında da 3 sene sonra da İstanbul'u fethetmiş. Yani özelliklerinin ne? En mühim özelliği çok kitap okuması, ilmi sevmesi, ilim adamlarıyla beraber olması, ilim adamları tarafından yetiştirilmesi, ilim adamlarıyla istişare yapması ve ilim adamlarını çevresinde bulundurması, kitap okuması, yabancı dil bilmesi. Bunlar yani 15. yüzyılda Fatih'i sevenler, Fatih'in efendim milletinin mensupları, fatihlerin efendim yetiştirimiyle millet mensupları bizler bizler de aynı şekilde çok okumalıyız çok bilmeliyiz, çok dil bilmeliyiz dünyayı çok iyi takip etmeliyiz çok önemli Efendim, dünyayı isteyen de ilim öğrenecek ahiret isteyen de ilim öğrenecek çünkü ahiret ilimleri de bilgi ister atmakla, tutmakla olmaz benim kafama göre böyle, senin kafanın benim nazarımda hiç kıymeti yok sen Kur'an-ı Kerim ne söylüyor onu söyle Peygamber Efendimiz ne buyurmuş onu anlamaya çalış önce çünkü senin kafan ya yamuksa ya doğru düzgün düşünemiyorsa, çalışmıyorsa, doğruyu aksettirmiyorsa, aynalar görüntü verir insana. Ama aynalar düz olmadığı zaman yamuk görüntü verir. Şişman insanı zayıf gösterir, zayıf insanı şişman gösterir. Yuvarlak kafayı uzun gösterir, çarpıtır görüntüyü ayna ama düz olmak şartı var. Akıl ama akıl, e, aklı selim olmazsa, iyi çalışmazsa. Efendim, gerçekleri gösteremez. Onun için bana göre böyle diyenlere ben şöyle bir bakıyorum, acıyorum, dudak büküyorum ve hey adam diyorum, etin ne budin ne boyun ne posun ne ki ne cesaretle bu ne sağlık. bana göre diyebiliyorsun. Sen kimsin ki? Dini konularda atıp tutuyor. Arzları çiğniyor, sünnetleri çiğniyor, ulemayı hiçe sayıyor. Sanki kendisinden önce İslam'la ilgilenen İslam'ı derinlemesine incelemiş, büyük alimler yokmuş gibi hareket ediyor. Onları okumak lüzumunu duymuyor. Halbuki Avrupalı bir zat Müslüman olmuş, kendisiyle konuşan bir kimseye demiş ki, ya siz İslam medeniyeti mensupları çok büyük alimler, dahiler yetiştirmişsiniz. ''Bu dahilerin kitaplarını okuyun'' demiş, bak ben şimdi Endülüs'ün yetiştirdiği, Endülüs İslam dünyasının yetiştirdiği falanca büyük âlemi okuyorum demiş. Ötekisi adını bile bilmiyor. Yani Müslüman olan Avrupa'da harıl harıl dahileri anlamış, kim dahi onun eserini okuyor. Belki haberi haberi yok. Yani bizim de halkımızdan, yarım aydınlarımızdan, yarım aydınlanmış insanların kafası da şu olur, yarım aydınlıkla iş olmaz. Yani pırıl pırıl aydın olması lazım ki gölge bir yer kalmaması karanlık bir yer kalmaması lazım ki doğru düzgün iş yapsın yarım aydın bir şey bilmiyor sanıyor ki mazisinde hiçbir değer yok Avrupalılar söylemese Amerikalılar söylemese e, hala uyanmayacak Amerikalılar Osmanlı'nın esaslarını efendim uyguluyorlar İbni Haldun'u okuyorlar mukaddimesinin içindeki e, e, şeyleri bilimsel gerçekleri göz önünde bulundurup ona göre hareket ediyorlar. Efendim bizimkiler İbn-i kim? Yani zaten böyle şey oldu mu eski bir İslami isim oldu mu hemen defterden siliyor. Geçen gün gazetelerde yazılmış. Çok çok üzüldüm. Efendim bilmem bu mandırmaya e, giden gemilerden bir tanesinin ismi Akşemsettin'miş. Silmişler Akşemsettin. Fatih'i Fatih yapan büyük zat yani Fatih kuşatmayı bırakacakken sırf Akşemseddin tutmuş ve e, demiş ki devam edeceksin padişahın bırakmayacaksın efendim fetih müyesser olacak demiş çok büyük bir alim çok zarif bir insan Fatih'in karşısında el pençe divan durduğu kimse Fatih'i yetiştiren kimse onun isminin gemiden kayıktan motordan silinmesi çok büyük cahillik çok büyük küsallık yani Akşemseddin'in kadro kıymetini bilmeyen bir millet Fatih'in kıymetini bilmeyen Fatih'in yaptığı kalenin kitabesini kazıtan efendim bir yabanilik, bir vahşilik. Çok acayip efendim işte böyle bu cahillikten kaynaklanıyor bunlar. Kendisinin hiçbir kıymetinden haberi yok. Başkaları o hazineleri bulup bulup çalıp çalıp götürüyorlar. Kendisi hiçbir şeyden haberdar değil. Batıya bakıyor. Şimdi ben Dünyanın muhtelif yerlerine gezen ve tanıyan bir kardeşiniz olarak şarkıda gördüm. Yani doğuyu. Batıyı da gördüm. Amerika'yı da gördüm. Avrupa ülkelerinde de bulundum. Efendim, işte Orta Doğu ülkelerinde de bulundum. Yani bizimkiler çok mutaassık. Çok geri kafalı. Çok tutucu insanlar. Yara aydınlar yani. Yara aydınlar. Son derece tutucu insanlar. dünyada haberleri yok. Böyle Amerika'da filan üniversitelerde ders veren bazı profesörler de efendim televizyonda söylediler. Birisi ısrarla efendim böyle devrim konu edip ona soru sorunca gayet ciddi bir saat dedi ki devrimler yani böyle bilgisiz kaba saba insanların elinde kalmıştır dedi yani. Onları yorumlamak anlamak e, durumunda olmayan bu taassip insanların elinde kalmıştır dedi. E onlar rahattı. Yani böyle davulcu gibi kuru görüldü. Başka bir şey yok. Yani musikinin inceliği nerede? Davulun güm güm vurması nerede? Arada çok büyük fark var. Birisi çok ses çıkartıyor ama yani davula vurmak herhalde bir sanat eseri değil. Musikide bir sanat çağ ortaya koymaz. Onun için ahireti isteyen de ilme çalışacak. Dünyayı isteyen de ilme çalışacak. Ülkeyi geliştirmek yükseltmek isteyen de ilme çalışacak. Böyle bilimle, taban tabana zıt bir anlayışla ne yönetim olur, ne ilerleme olur, ne yükselme olur. Birinci hadis şerif bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den ilimle ilgili. Yani ilim talebedeni cennet kendisi talip oluyor, istiyor. Günah talebedeni, günahın peşinde koşan da cehennem peşine düşüyor, istiyor. tek olmak isteyen ilme çalışacak. Onun için ilmi çok seviyorum. Bana soru soran bütün talebelerime, ihvanıma, kardeşlerime ilim yolunda ilerlemesini tavsiye ediyorum. Mümkünse asistanlık yapmasını, doktora yapmasını, efendim, kendi mesleğinde ilerlemesini, yükselmesini, mümkünse yurt dışına gitmesini, yabancı dilleri öğrenmesini tavsiye ediyorum. Ufku açılsın diye. Yoksa e, küfleniyor yani böyle önüne bakan, e, sağa solu görmeyen insanlar çok yerle kalıyorlar. İkinci hadisi şerif sayfadaki buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh bu sefer İbni Sinni isimli alim rahmetullahi aleyh efendim rivayet etmiş. Men kenelehu ilmin feliyete sattak min ilmihi de men kenelehu malun feliyete min malihi Bu da kısa bir hadis-i şerif. hepsi hatırda kalı kalabilecek büyük esaslar. Temel bilgiler insanın hayatına ışık yön veren efendim nasihatler. Eee men ilmin kimin ilmi varsa, bilgisi varsa feliyete sattak min ilmi ilminden sadaka verir. İlminden sadaka vermek ne demek? İlmini anlatmak, bildiğini başkalarına öğretmek demek. İlmini ortaya koymak demek. İlmin e, sadakası nedir? İlmi anlatmaktır. Ve anlatmak için kimse gelmiyor. Ben öyle iyi kıymetli hocalar biliyorum. Kimse gelmiyor hocam diyor talebe olarak diyor. Ben üzülüyorum, vaktim olsa ben geleceğim. Sizi dinleyeceğim diyorum. Ben gelince başkaları da gider diye. Kimse gitmiyor. Neden? Efendim ağır geliyor Efendim, onun dili biraz anlaşılmaz oluyor veya kulağı iyi duymuyor veyahut efendim ötekisinin zamanı olmuyor. İşte yani bu güçlükleri aşacak çareler bulmak lazım. Çare ne? Radyo. Radyoda adam çalışırken bir şeyler öğrenebiliyor. Koyuyor tezgahına bir taraftan çalışıyor, bir taraftan radyodan bizim anlattıklarımızı duyuyor. Hem eli çalışıyor, hem kulağı dinliyor, hem aklı, gönlü efendim doluyor. Radyo çok büyük bir eğitim vasıtası. Kimin ilmi varsa ilminden sadaka versin. Yani ilmini anlatsın, öğretsin. Öğretmenin vasıtası, öğretmenin yeri, yolu nedir? Mekteptir, mekandır, radyodur, televizyondur, dergidir, gazetedir, efendim, toplantıdır, konferanstır efendim seminerdir çeşitli adlarla çeşitli şekillerde efendim bilgilendirmeler. Ve menkerneli malum sattak sattık minvadihi. Kimin malı varsa o da malından salak verecek. Ha demek ki malı olan malını İslam'ın hizmetine koyacak, verecek. Fakirler o maldan istifade edecek efendim. O parayla, o malla yapılması gereken işler yapılacak. Bugün 20. yüzyılda şu bizim yaşadığımız yıllarda birkaç tane savaş gördük. Çeçenistan'daki savaşı gördük. Bosna Savaşı'nı gördük. Sırpların efendim Kosova'daki katliamlarını e, gördük. Efendim Irak Harbi'ni gördük. Efendim Keşmir'i görüyoruz. Şimdi yani birçok e, savaş görüyoruz. Efendim bu savaşlarda aletleri, cihazları efendim teçhizatı üstün olan ordu e, zahmetsiz galibiyet kazanıyor. Efendim, bombayı uzaktan sallıyor. Köyleri yakıyor, yıkıyor. Köylü oradan kaçtıktan sonra geliyor orayı zapt ediyor. Bu sefer daha ilerideki köyü bombalıyor. Oradaki insanları kaçırtıyor. Orayı zapt ediyor. istila ediyor. Başkasının ülkesi. Mesela Azerbaycan'ın ülkesinin e, topraklarının yüzde otuz, yüzde kırk bölümü Böyle e, efendim alındı. Aynı şekilde e, Bosna, Yugoslavya' dağıldığı zaman efendim Almanlar yardım ettiler. Slovenya'yı Yugoslavyadan ayırdılar Çünkü orası şey kısmıydı. Efendim gelişmiş kısmıydı, zengin kısmıydı Yugoslavya'nın Ötekilerden de dini yönden farklıydı. Onlar Katolik'te, Almanlarla uyuşuyor. Ama şeyler... Efendim, ötekiler Ortodoks idi. Almanya orada teknik gücüne dayanarak Slovenya'yı kopardı Yugoslavya'dan. Biraz çarpışmak istediler baktılar ki Almanya'nın desteklediği bir Slovenya'yı böyle şey gibi Kosova gibi kolayca halledemeyecekler. Geri çekildiler. Slovenya istiklalini aldı, Yugoslavya'dan koptu. Aynı şekilde Hırvat Hırvatistan'da yine İtalya'nın Almanya'nın ee, yine Katoliklik şeyinden dolayı efendim desteklediği bir ülke olarak Sırplar onlarla da biraz çarpıştılar ama baktılar ki onları da yutamayacaklar onlara da istikrali verdiler çekildiler ama Müslümanlar geri olduğu için Müslümanlar silahsız olduğu için Müslümanları destekleyen bir başka ülke olmadığı için Masum insanlara saldırıyorlar, köyleri bombalıyorlar. Efendim, e, erkekleri dışarı çıkartıyorlar. Boğazından kesiyorlar. Efendim kızların, efendim kadınların, efendim gördüğü hakaret, tecavüzün haddi hesabı yok. Yani şey, efendim, eee teçhizat eksikliği, efendim bilgi eksikliği sonunda boğazdan kesilmeye kadar götürüyor işi. Onun için Müslümanların bilimsel yönden çalışması lazım efendim ve e, elinden gelen gayreti göstermesi lazım ve bilenlerin de boş durmaması lazım bildiğini anlatması lazım öğretmesi lazım e, talebe toplaması lazım etrafına özel talebe veyahut efendim resmi talebe neyse bildiklerini mutlaka anlatmalı ilmi olan ilmin sadakasını verecek ilim öğretecek malı olan da malını verecek Efendim, Allah yoluna, din yoluna, hayır yoluna, hasenat yoluna efendim, hayırlı işlerin yapılması için o da malını verecek. Herkesin ilmi olmaz. İlim adamı olmak kolay değil. Ömrü harcıyorsunuz. Yıllar geçiyor. O zaman birikince böyle hatırlı bir ilim adamı oluyor insan. Herkes ilim adamı olamaz ama ilim adamını destekleyebilir. Efendim parasını o yolda efendim edebilir. E, yetişmiş bir insanın güzel faaliyetler yapmasına yardımcı olabilir. Tamam kardeşim senin her türlü bilginin, tecrüben var. Evde param var. Ben de paramla seni destekleyip efendim iki gönül bir olunca samanlık seyran olur derler. Efendim ilimle para bir araya geldiği zaman çok büyük güçler, kuvvetler Efendim, hamleler, atılımlar, gelişmeler, yükselmeler, ilerlemeler olur. Hem para var, hem ilim var. Dünya ve ahireti mamur olur öyle ülkelerin. Onun için e, bu iki şeye sahip olan insanlar bu kendi lukları, şey neyse onu verecekler. Hak yola harcayacaklar, vakfedecekler, sarf edecekler. İlmi olan ilmi verecek, malı olan malı verecek. Herkes nese varsa onu verecek ki ortada eser meydana gelsin ve yükselsin efendim şeyler milletimiz efendim e, yükselsin diye böyle çalışmalar yapmak lazım e, şeyde i̇bn Abbas radıyallahu anhumadan e, Taberani rahmetullahi aleyh rivayet etmiş Ebu Hüreyre'den efendim Tirmizi rivayet etmiş Hasan sahih olduğunu be beyan etmiş daha başka kaynaklarda kaydetmişler bu e, buyuruyor ki peygamber Efendimiz "Men keteme ilmen, ya lemuhu, ülküme yemel kıyameti bileceğim mindar." Bu hadis-i de demin söz arasında eee ettiğim bir husus su gösteriyor bir konuda. Men keteme ilmen ya lemuhu, bildiği bir ilmi saklayan, söylemeyen kimse ülküme ağzına gem vurulur. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde ağzı gemlenir, dizginlenir. Bilicami minnar, ateşten bir gem, ateşten bir dizgin ile ağzı dizginlenir. Sen bu ağzınla mı ilmi sakladın, kapattın, efendim, ilmi öğretmedin, kendi yanında tuttun, bilgiyi kimseye vermedin, cimbirlik ettin, hadi bakalım ateş ağzına, efendim, böyle atın ağzına gem takıldığı gibi dizgin başına takılıyor da ağzın içine de bir gem dediğimiz demir takılıyor iki dudağın arasında dizgini çektiği zaman o demir çekiliyor ağzın iki kenarı çekildiği için atın kenarı dudaklarının kenarı açıldığından başını geri kasıyor koşamıyor. yani yavaşlaması için bir çare gem gem vurmak ata Efendim gem vurmak yavaşlamasını sağlayacak bir şey bu. Efendim ahirette de böyle ilmini söylemeyen insanlar ateşten gemlerle gemlenecek böyle azap görecekler ağzında ateşten bir gem olacak. Sen bu ağzınla ilmi sakladın, cezayı bu tarzda çek diye. Çünkü her suçun, cezası o suçun cinsine münasip tarzda oluyor. Kimler ilmi saklar? Niye saklar? Bazen bazı şeyleri bilen insanlar sırf ben bilici olayım, başkası öğrenirse benim tek kişiliğim kalmaz, Efendim eşsizliğim, emsalsizliğim, yeganeliğim kalmaz diye saklıyor, Efendim öğretmiyor bu İslam'da günah, bildiği güzel bilgileri etrafındakilere anlatması lazım. Anlatmadığı takdirde böyle dünyada ahirette cezaya uğrar. Onun için e, mesela Peygamber Efendimiz'in söylediği sözleri Efendim e, bildiğini, duyduğunu söylemek istemeyen bazı insanlar, bazı mübarek insanlar, belki kelimelerini tam hatırlayamam, söyleyemem diye çekilen insanlar ömrünün sonuna doğru bakmışlar ki ben bunu söylemeden ölürsem çekiniyorum belki cümleyi tam hatırlayamam diye ama söylemeden ölürsem ahirette azap görürüm diye çekindikleri için duyduklarını anlatmışlar. O da bir sorumluluk duygusu tabi. Böylece Peygamber Efendimiz'den onun neler söylediği hadisi şerifleri kavli, fiili, takviri hadisi şerifleri bize kadar bir ciltlerle eserler, kitaplar halinde ulaşmış. Yani ilmi saklamayacak bir insan, bir Müslüman öğretecek. Kabiliyetli insanları efendim e, gözleyecek ve hatta belki kendisi zenginse, varlıksızıysa onu çağıracak. İmam-ı Azam rahmetullah aleyh, Allah makamını âlâ eylesin ders verilmiş. Birce insan onun dersini dinlermiş. İmam Ebu Yusuf da o zaman bir genç delikanlı çırakmış. Kuyumcu dükkandan gidermiş. Orada kuyumcu çıraklığı yaparmış. Meslek öğrenecek para kazanacak, açlık alacak. Efendim, annesi onu istermiş. İmam-ı Azam demiş ki, bakmış çok şekil anlayışlı bir talebe. Sen demiş, o kuyumcu dükkandan gidip de Alacağım para. Neyse ondan daha fazlasını ben sana vereyim. Sen benim derslerime devam et demiş. Ondan sonra çok büyük bir alim olmuş o zaman. Yani icabında kabiliyetli öğrenciyi Hoca kendisi seçmeli, ancak benim ilmimi bu çabuk kavrar, anlar, yani bunu ben terebe alayım diye şey yapmalı, efendim, o almalı yanında Böyle bir kabiliyetli kimseyi gören bir zengin de, hani malından sadaka verecek insan, en hayırlı sadaka, ilim öğrenen insanlara verilen sadakadır. Onu desteklesin, tamam kardeşim, al yavrum veya oğlum veya kızım neyse, sen buyur, bu... ...kocanın derslerine devam et ben senin harçlığını seh dükkanımda çalışacak çalışacak olsaydı ne kadar vereceksem daha fazlasını sana vereyim diyebilir Çünkü en iyi öğrenmek yollarından birisi Efendim Alimin yanına gidip ondan öğrenmektir Ben Ankara'da da söylerdim böyle güzel vaiz kardeşlerimiz vardı bazı zengin dostlarımız da vardı bana soruyorlardı çocuğumu Efendim bu yaz tatilinde Mercedes yedek parçaları satan dükkana vermek istiyorum biraz piyasayı öğrensin diye. Ne yapayım? Ben de biliyorum ki çocuğunu İmam e göndermiş. Onun şeyi, e, mesleği Mercedes ilek parçacılığı değil. Sen onu şu vaizin hizmetine ver. O vaiz kaç camiye gidiyorsa onunla beraber girsin. Onun çantasına taşısın. Ondan ilim öğrensin demiştim. Efendim bu güzel bir yol. Bakın Osmanlıların Fatih yetiştiren toplumun efendim, usulü de oydu genç çocuğun başına hocalar tayin ediyorlar. Hocaların nezaretinde sorumluluk veriyorlar. Sancak beyi oluyor. 8 yaşında, 6 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında yönetim bilimini öğreniyor ama yanında olgun hocaları var. Filozof, hakim, bilge insanlar var. Böylece çocuk yaşlı insanların yanında durmaktan ciddiyeti öğreniyor. Hayatı çabuk anlıyor. Efendim padişahların çoğu çok büyük işler yapmış padişahlar. E, çok genç yaşta e, vefat etmişler. Mesela Çelebi Sultan Mehmet Osmanlı'nın yıldırımdan sonra dağılan birliğini derlemiş, toparlamış. Niye? İce fütuhat yapmış. 30 küsür yaşında 32 yaşında filan vefat ediyor. Çünkü genç yaşında tahta geçmiş. Efendim bereketli. 24 sefer yapmış yani büyük ordu büyük efendim askeri harekat Balkanlar vesaire vesairede kısa ömrü içinde nice nice çalışmalar yapmış. Fatih de öyle 49 yaşında vefat etmiş. Efendim 27 sefer yapmış. 380 cami yapmış. Efendim 300 küsür Kale ve kasaba ve şehir almış, ülkenin efendim alanını 900 bin kilometre kareden 2,5 milyon kilometre kareye çıkartmış efendim böyle çalışmalar yapmışlar. Yani büyük bir alimin yanında iyi yetişiyor insanlar, alimlerin yanında, alimlerin söz sahibi olduğu ülkeler gelişiyor, alimlerin horlandığı, itildiği, hapsedildiği ülkeler. Bakıyor. Şimdi birçok İslam ülkesinde en büyük sorunlarından biri doğruyu söyleyen alimlerin hürriyetsiz ortamda efendim derhal yakalanıp hapse tıkılması. Bu uzakdoğu ülkelerinde ben inceliyorum, duyuyorum. Orada da ülkelerinde duyuyorum. Efendim bir zalim yönetime geçiyor ve o yönetimde doğru söz söyleyen, dost doğru konuşan insanlar makbul değil tabi, Doğru söyleyen doğru köyden kovarlar. Efendim, onları yakalıyor, hapse tıkıyor. Hemen yani. ilk hedef alimler oluyor. Böyle toplumlar batar. Alimlerin sözünün dinlendiği, ilmin hakim olduğu, bilimsel düşüncenin hakim olduğu ülkeler gelişir. Tabi hadi ilimlerin çeşitleri var. E, şerefleri farklı, dereceleri farklı, sevapları farklı ama hepsi güzel. Her ilmin öğrenilmesi lazım. E, öğrenilmiş ilmin de başkalarına öğretilmesi lazım. Üstatların alimlerin ilmini kendisiyle mezara götürmemesi lazım, saklamaması lazım. Efendim... Ama dini ilimler çok önemli. Çünkü dini ilim bir insanı dindarlıkta ilerletiyor. İhlaslı bir dindar yapıyor. İhlaslı bir insan da hayırlı işler yapıyor. İhlassız olduğu zaman alim olsa bile ilmini kötülüğe kullanabilir. Bu bakımdan insanın ahlaten dürüst olması, alemin ahlaklı olması efendim çok önemli bir husus. Bu bakımdan dini ilimler tabii öncelik kazanıyor. Bu hususta bir hadis-i şerif, efendim, ee, bu sayfada var yine. Onu okuyalım. Bu da bu Bekri Sıddık Efendimiz'den ribayet edilmiş. Hakimin müstedekinde, efendim tarihinde yazılmış bu hadis-i şerif rahmetullahi Men ketebe men ketebe anni ilmen ev hadifen lem yezel yüktebu levül ecru ma batıya gel ilmun evil hadis. Kim ben, benden duyduğu bir ilmi yazarsa men kedebe, anni, ilmen bir ilim, bir bilgi yazarsa ev hadisen veya söylediğim bir sözü yazarsa lem yezel yüktebe lehuz ecif ima ona sevap yazılıp durur yazılmaya devam eder, durur ma bak yezalikel ilmu evil hadis bu ilim durdukça, bu hadisi şerif ortada dolaştıkça Efendim, o yazan kimseye sevap, ecir, yazılır durur. Demek ki ilmin yayıcılarının yazıcılarının, kitap yazanların, yazarların hocaların büyük sevapları var. Onlar okunduğu, öğrenildiği öğretildiği müddetçe zaman boyu devamlı olarak onların ecirleri yazılıp duruyor. Sevgili kardeşlerim. Ee, eğer mesela hadis-i şerif filan öğrenmişse, efendim o hususta bir hadis yeri var yine bu sayfada Abdullah ibn Amr İbni Amrübdül As radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz buyurmuş ki men ketebe anni i erma'ine hadisen ca'e reca'en reca'en reca'e en, reca en yugfere lehu gafara lehu ve a'dahu sevabet şu eda kim benden duydu kırk hadisi yazarsa benden duyduğu şeyler arasında 40 tane hadisi yazarsa efendim e, günahları affı mağfiret olsun diye sevabını Allah'tan bekleyerek mağfiret olunmayı umarak efendim böyle 40 hadis yazarsa efendim kafara lehu Allah onun günahını mağfirete eder ve atahu sevab şu ve ona şehitlerin sevabı gibi sevap verir. Demek ki efendim öğrenecek, yazacak, tespit edecek, haline getirecek ve yayınlayacak, dinlenecek, öğrenilecek, uygulanacak. Onun için pek çok zamanımızda ve eski devirlerde bu kırk rakamını duyan hiç olmazsa yüzlerce, binlerce hadis şerif efendim okuyamıyorum, yazamıyorum dakle edemiyorum. Bari 40 tanesini yapayım da bu mükafaata nail olayım diye 40 hadis toplayanlar çok olmuştur. Çeşitli konulara göre veyahut 40 tane olsun da hangi konuda olursa olsun diye muhtelif konuları ihtiva eden kitaplar yazılmıştır. Efendim siz de hadis-i şerifleri öğrenirseniz, yazarsanız efendim başkalarına söylerseniz öğretirseniz çocuk çocuğunuza size de o sevap verecek demektir. Onun için can kulağıyla dinleyin efendim ve e, bu hadis-i şerifleri efendim e, çocuk çocuğunuza öğretin ki ona göre hareket etsinler. Efendim yine bir başka müjdeli hadis-i şerife geçiyoruz. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu ahten e, İmam Tabarani rahmetullahi aleyh Kitabına yazmış ki menkane lehu amelün ya meluhu teşaggalahu an maradun ev seferun fe innehu yuktebu salihu makane ya amel ve o sahibu mukim menkane lehu amelün ya ameluhu kimin adet edindiği işlediği bir güzel ibadeti ameli varsa farz edelim misalle anlatıldığı zaman efendim e, hatırda kolay kalır ki Ge geceliğin kalkıyordu teheccüd namazı kılıyordu veyahut her yastadan sonra çoluk çocuğunu topluyordu efendim üç tane hadis okuyorlardı, beş tane ayet okuyorlardı diyelim yani böyle işlediği bir hayırlı sevaplı iş kimin böyle bir sevaplı işi varsa فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَدُونَ اَفْسَفَرُونَ Bu adet elindiği işi, bir hastalık geldiği için, ya da adam yolculuğa çıktığı için, bu hastalık veya yolculuk engellemişse, yaptırmamışsa, yolcu ne yapsın veya hasta, baygın yatakta yapamadı o evvelce yaptığı güzel şeyi, o zaman ne olur? فَاِنَّهُ يُكْتَبِلُهُ سَالِحُ salihu makane يَعْمَلُوا ve sahih olmuk Bu adam sağlıklıyken, sıhhatteyken, seyahate çıkmamışken, evindeyken rahatlı, efendim huzuru tamam olduğu sıralarda o yapa geldiği şeyleri efendim yapıyormuş gibi yaptığı iyi şeyleri yapıyormuş gibi ona sevap yazılır yani yapmadığı halde mazeretinden dolayı yapmadığı için Cenabı Hak yapmış gibi sevap verir. Hasta yapamadı. E olsun Allah gene sevap veriyor. Yolculuğa çıktı yapamadı işte yolculuğun sıkıntıları binek, eşya'nın indirilmesi vesaire efendim beklemek, o vasıtadan o vasıtaya gitmek, efendim koşuşturmak, yorulmak, bitkin düşmek yapamadı. Tamam olsun yapmış gibi Allahu Teala Hazretleri sevabı ihsan ediyor. Evet, e, bunlar e, bu konuda efendim bu sayfadaki hadis-i şeriflerden bazıları. Efendim, bir de bunlar altı tane oldu okuduklarım benim. Yedi tane olsun, rakam tek olsun. Teki sever, Allah tektir, teki sever diye hadis-i şerif var. Sonuncu hadis-i şerifi okuyayım. Efendim, semüre. İ şimdi sahabeden rahmetu erodiyallahua Taberani rivayet etmiş başka kaynaklarda da var. E, buyurmuş ki Peygamber Efendimiz "Men keteme gallen sirre mistuhu. Ve men cam'a el müşrike ve şekelen ma'ahu misluhu." Efendim burada bazı kelimeler var izah etmemiz gereken. Men keteme gallen. Kim e, gulul yapan bir kimseyi saklarsa galen gulul yapan demek. Gulul maslarından ismi fail. Gulul ne demek? Ganimet malı iç etmek, saklamak, çalmak demek. Şimdi İslam'da harp olduğu zaman e, toplanan mallar bir yerde toplanır. Beşte biri Beytülmalü Müslimine ayrılır. Beşte dördü gazilerin arasında eşit olarak bölünür. Şimdi Ortaya konulmayan sakladığı bir mal varsa, yani çarpışırken adamın cebinde on tane altın buldu, kendi cebine indirdi. Kimse görmedi, efendim on tane altın veya evine girdi, efendim adamın karısının yüzükleri, bilezikleri. Şimdi bu Kosova, efendim Çeçenistan, Bosna, buralarda çok böyle olaylar oluyor. Yani evinden kaçan insanların malları, mülkleri, servetleri yağmalanıyor eskiden de buna benzer şeyler e, olmuş olabilir İslam'da böyle şey yok düzenlilik var ciddiyet var efendim kim böyle e, ganimet malını ortaya koymadan saklamış e, çalmışsa golul yapmışsa efendim birisi de onu gördüğü halde söylememişse göre, o da bir fereh mişru o da çalmış gibidir hırsızlık yapanı saklayanı efendim ortaya koymayanı beyan etmeyeni bildiği halde söylemeyende o kötülüğü yapmaya vesile olduğu için o kötü adamın cezalandırılmasını efendim, engellemiş olduğundan o da onun gibidir. O da ganimetten çalmış gibi olur. Ganimetten çalan bir insan ne olur? Bir ayakkabı bağcığı bile çalsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki cehennemden bir ateşten bağ çalmış demektir. Ayağına ateşten bağ bağlamış demektir. Bir keresinde nida ettirdi, dellallara bağırttırdı ki kimin yanında böyle alınmış şey varsa getirsin, ortaya koysun. Benimat taksimi yapılacak, kimse yanında bir şey bırakmasın diye. Herkes getirdi, koydu, efendim e, taksimat yapıldı. Neden sonra birisi geldi, pişmanlık duydu herhalde, vicdanı rahatsız etti kendisini. İki tane bağcık getirdi, sırım getirdi ayakkabıyı bağlamak için. Hayal gizlen çarık neyse o zamanki şeyi, efendim Bunu al ya Resulallah. Dedi ki ben çağırdığım zaman söylediğim zaman niye getirmedin? Cehennemden iki tane ateşi elinde bıraktın dedi. Efendimiz iltifat etmedi yani başında getirecektin demek istedi. Böyle bir kimseyi saklayan da onun gibidir. Hemen cami al müşrik'e kim müşrikle bir, birlikte olursa cama yü cami o, mücama ve cima cem olmak bir arada olmak demek çeşitli anlamlara geliyor burada müşrikle e, kim müjama ederse yani cem olur bir arada olursa efendim ve sekene me ahu onunla beraber oturan kimse de efendim o da onun gibidir yani müşrik gibi olur ne yapacak müminlerin yanına gelecek eğer anlamı benim verdiğim ilk düşündüğüm anlam gibi değilse, çünkü müşrik, müzekker gelmiş, mühendis demiş Mühendis manası e, şeyi olarak düşünelim. Efendim, e, yani kima'nın bir de e, gayr-meşru e, münasebet manası var. Kim öyle bir şey yaparsa, onunla oturursa da onun gibidir demek. Tabi o katbarli, haydi haydi kötü oluyor. Onu söylese, e, yani onun müşrik olmasına lüzum yok. O kötü fiili yani Lut kavminin ameli birisiyle mı insan zaten efendim çok büyük Lut kavminin cezasını hak ediyor. Çok büyük günah işlemiş oluyor. Onun için bu kelimenin bazen böyle bir arada olmak manası da vardır. Kelime anlamı da odur zaten. Ben sanıyorum ki müşrikle mahbaplık eden, onunla beraber düşüp kalkan beraber olan, onun yanında oturan onun gibidir. Müşrik şey yapacak efendim müminleri bulacak müminlerle ahbab olacak ee, öyle müşrik'e kafire yardımcı yar塔çı yar yaver destek arkadaş olmayacak ee, çünkü efendim onun bir türlü tehlikesi zararı vardır müminleri arayıp bulacak neredeyse Amerikalı'nın birisi Müslüman olmuş başıma gitti. Efendim açmış telefon rehberini. Orada İslami isimler ne var mesela Muhammed, Muhammed ismini telefon rehberinden aramış. Bir telefonu çevirmiş. Efendim kardeşim demiş. Ben yeni Müslümanım. Yani isterse efendim Müslümanların arasında otursun. Bir başka taraftaki kötü insanları tasvip ediyorsa, destekliyorsa, onları haklı görüyorsa efendim Müslümanların arasında otursa bile o sevdiği kimseyle Efendim beraber hesaba girer, o hesaba dahil olur ve onlardan sayılır. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kötüyü seviyorsa kötünün yanına götürüverirler insana. Onun için kötü insanlarla arkadaşlık, ahbaplık bile doğru değildir. Ama bunun karşısında iyi insanlarla arkadaşlık, ahbaplık, ibadet, ibadet sevabı kazandırır. İnsan iyi bir arkadaş edindi mi? mertebesi, derecesi bir derece yükselir ve efendim nice, nice, nice hayırlara nail olur bir Müslümanla ahbaplık arkadaşlık gittiği için. Onun için Müslümanlar birbirlerini aramalı, bulmalı. Efendim hemen e, ilginçli ilgi, irtibat kurmalı. Bugün bir yere götürdüler bizi. Yani biz Bosnalıların bir camisiyle gittik aslında. Bosnalı kardeşlerimizi görelim filan diye. Kimseyi göremedik ama e, o civarda Öğrendi ki başka Türkler çok oturuyormuş filan. Hemen ben dedim ki aman buraya bir cami kuralım veya bunları gelelim bunlarla tanışalım dedim. Çünkü araması lazım insanın. Yani aman burada kim var benim gibi Allah'ın e, varlığına birliğine inanan mümin muvahhid. Efendim iyi kul diye arayıp bulup kardeşim ben de senin gibiyim. Selamun aleyküm merhaba efendim diye sarılıp muhabbet etmesi lazım. Müminler müminlerin kardeşleridir. Kötü insanlarla da ahbaplık, arkadaşlık, dostluk, yandaşlık yapmaması lazım. Kötülerle yandaşlığın cezaları çok fenadır, ağırdır. Ve terkenü telkenu ilellezine zalemu fe temessekümün <Sessizlik> buyuruyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde sakın Zulmedenlere, zalimlere meyletmeyiniz, onların tarafını tutmayınız, onlarla beraber olmayınız, gönlünüz onlardan yana olmasın, katmasın, kaymasın, meyletmesin. Sonra size cehennem ateşi dokunur, cehenneme düşersiniz diye tehdit ediliyor. Müminlerin böyle bir vazifesi de vardır. Mümin mümini bulacak, onunla arkadaşlık kuracak, efendim ötekilerle ötekilerin arasında durmayacak çünkü adam müşrik olduğu için puta taptığından efendim çeşitli günahları işler. Onu da alıştırır. Kumarı alıştırır, içkileri, zinaya alıştırır, afyona alıştırır. Efendim çeşitli çeşitli kötü şeylere alıştırır. Ee, Allah'ın emrini tutan, yasaklarından kaçan insan da, eğer ibadetleri yap yapan insan da aman kardeşimler. Bizim dinimizin, imanımızın gereği güzel ahlaklı olmaktır, güzel işler yapmaktır. Gel şunu beraberce yapalım der. Kişi iyi bir arkadaş edinince kurtulur, kötü bir arkadaşa saplanınca da azar, sapar, kayar gider. Kişi refikinden azar demişler eskiler. Arkadaşı sen kiminle arkadaşlık ediyorsun? Onu bana söyle, ben senin kim olduğunu söyleyeyim demiş bir zatta. Yani arkadaşlarıyla ölçülür insan. Efendim... Güvercin güvercinle uçar. Şahin şahinle karga kargayla bu iş böyle gider. Onun için iyi kimseleri seçmek lazım. İyi kimselerle, alim, fazıl, kamil, bilge, edepli, terbiyeli, efendim olumlu, hayırlı insanlarla ahbaplık etmek lazım. Hayırsızların yanından süratle kaçmak lazım. Eğisten kaçar gibi, efendim, yangından kaçar gibi. Allah bizi İyi kardeşler, arkadaşlarla beraber olmaya muvaffak etsin. Hak yolda, hak cephede, haktan yana. Cenab-ı Hakk'ın rızasından yana olmayı nasip etsin. Efendim şeytandan yana, günahtan yana, haramdan yana, efendim kötü şeylerden yana olmaktan bizi ve çocuk çocuklarımızı ta kıyamete kadar da nesillerimizi korusun. Her türlü güzelliği yapmaya bizi muvaffak etsin. Güzelliklere vesile eylesin. Her türlü kötülükleri engel olma vazifesinde güzelce yapmayın. emir ı mahrum Vazifesinde güzel yapmayı nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.